Cengiz Aktar'la Avrupa'ya Doğru. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Havi Bey günaydın. Sağ olun. Ee, Kıbrıs seçimlerini bir... Kıbrıs e... ne kadar ilginç. Bak pazar günü e, seçim oldu. Hiç var mı Kıbrıs Türkiye medyada? Hayır yok sıfır. <gülüyor> Dün bir iki yani senin de aralarında bulunduğun birkaç köşe yazarı yazı yazdı o kadar değil mi bitti evet yani işte yozgat yani ne kadar yozgatlar alınmasın tabi de yani, yani ne kadar gündemdeyse Kıbrıs'da o kadar gündemde çünkü orası aslında Türkiye'nin 82. vilayeti ve yapılan seçim de belediye başkanlığı seçimiydi. Evet yani. Çünkü yani şimdi diyorlar ki seçimin sonucuna saygı duydu. Yazmış bir tane okur, bu yorum var ya yorumcular, seçimin sonuçlarına saygı duydu. Ya orası normal bir yer mi? Parası başka yerden geliyor, onun için belediye diyorum. Yani bu parası başka bir ülkeden geliyor hatta. Ondan sonra e, dış dünya ile ilişkisi yok, dış ilişkileri yok. Aynı belediyeler gibi, onların da yok biliyorsun. E, yalnız tek farkı bir tuhaf bir şekilde bir e, başka bir ülkeyle müzakere ediyor. E, şimdi o müzakerenin ciddiyetinden de kuşkuluyorum ben. Yani. Demek arkada başka birisi var. Kime? O, o da Ankara tabii ki yani. böyle bir tuhaf durum var yani orada böyle bir Türkiye'nin 1900 Kaçta kuruldu, kurduruldu ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti? Ee, sek, e, 82 mi? 83. 83 tabii tabii. Ee, bir ifade vardır yani Turgut Özal'a son dakikada atılmış amiyane tabiriyle korkunç bir goldür yani KKT'ci aslında. Seçimden hemen sonra yani o ara dönemde aslında böylesine önemli bir karar alması katiyen teamüllerde olmayan e, bir geçiş dönemi hükümeti, ulus hükümeti zamanında kuruldu, kurduruldu. Ve e, rahmetli Özal da bunu kucağında bulmuştu. Ömer hatırlarsın. Evet, evet. evet. Aziz'i hatırlamaz. Evet, doğmamıştı. <gülüyor> Yok. <gülüyor> yani böyle bir seçimden söz ediyoruz. İşte o da o kadar yansıyor. Tabii bu yani, hoş değil olup bitenler yani seçimin sonucuna saygı duyalım tabii de. Bundan sonra ne olacak? Hı? Yani. Evet yani Mehmet Ali Talat e, kaybetti. Baş müzakereci ve Cumhurbaşkanı Hı. E, seçimi kaybetti. Ve şimdi artık e, Derviş Eroğlu'nun hükümeti var. Bu arada Lisan'da bilmiyor diyordun. Bir, evet. Yani hmm. en azından böyle bir uluslararası e, teknik müzakereyi e, götürecek kadar İngilizcesi olmadığını söylüyorlar. Ben adamın İngilizcesini duymadım ama. Evet. Yani e, herkes biliyor orada yani. E, adada herkes. Farkta yani e, Talat'ın taraftarları <gülüyor> Mr. Derviş, do you speak English? diye böyle bir pankart <gülüyor> çıkarmışlardı son günlerde. Öyle <gülüyor> Yani böyle bir durum söz konusu. Biraz zor tabii İngilizce bilmeden. Evet yani kim yazıyordu? Temel İskit Hı. tarafta yani bir vekiliyle yürütmek istediği ama bunun da görüşmelerin düzeyinin düşmesine neden olacağı söyleniyor diye yazmıştı. Şimdi ilginç bir gelişme var pazar akşamından bu yana. Hatırlayacaksın bu Rauf Denktaş döneminde ve ondan önceki dönemlerde ya veya Talat'tan önceki dönemlerde hep bir bir masadan kaçma, masadan kaçırma biz kaçmayız onlar kaçar falan böyle bir kaçma üzerine bir, bir edebiyat vardı hatırlıyor musun? Evet, ha, evet. Şimdi o geri geldi o. Mesela beş yıldır böyle bir laf işitmiyorduk. Masadan kaçırmak, yok işte Rum kaçtı yok şu bu falan böyle bir aşağılayıcı bir, bir laflar vardı ya. E, bat, <gülüyor> Şimdi ...o geri geldi. Mas masadan kaçan... ...biz olmayız diyor. Derviş Eroğlu. İlginç. Yani aynı o retorik... ...geri geldi. Bu ne demek? Yani bir, bir kaçabiliriz demek tabii. <gülüyor> evet özellikle... ...Denktaş'tan çok iyi hatırladığımız... ...bir... ...şey bu. Değil mi? Şimdi... ...burada bir... Yani bundan sonra ne oldu? Aslında... E Erolu kazanmadı, Talat kaybetti. Yani orada Erolu'nun kazanması için e, bir neden yok yani var. Yapılan hatalar var. Yani Talat'ın yaptığı hatalar var. Cumhuriyetçi Türk Partisinin yaptığı hatalar var. Onlar seçimi bir yıl önce kaybetti zaten biliyorsun. Bir erken seçim yapıldı ve e, Cumhuriyetçi evet. Türk Partisi UBP'ye e, seçimi kaybetti. Tabii bir, bu ülkedeki, yani bu topraktaki, vilayetteki neyse, e, alternatifsizliği de e, unutmayalım. Yani burada biri gidiyor, öbürü geliyor. Yani başka bir alternatif yok. Zaten sıkışmış, kalmış. yani Ada olmasına rağmen tecrit edilmiş. Düşünebiliyor musun? Ne kadar acıklı bir durum yani. Bir, bir toprak burası. E, Avrupa Birliği de tabii burada fena halde e, kaybetti. ve yani Veya en azından Talat'ın... E, aldığı bu kötü sonuçta e, payı var. E, hiçbir şekilde verdiği sözleri tutamadı. Yani ne kadar hukuki sözler olmasa da bunlar e, ahlaki e, bir e, bir söz vardı orada da ahlaki diye de, tanımlayabileceğimiz. O da bu 24 e, e, Nisan 2004'teki referandum sonrasında kuzeyin evet güneyin de hayır demesinden sonra bir serbest ticaret tüzü diye bir formül üretti Avrupa Komisyonu. Bu hiçbir zaman hukuken kabul edilmedi ama bu çok sözü edildi bunun. Hatta son dönemde de Kıbrıs Cumhuriyeti'nin vetosunu engellemek üzere tekrar gündeme getirildi. Yeni Lisbon Antlaşması'nın oy çoğunluğu sistemine sokarak onu geçirmeye çalıştı Avrupalı bazı Avrupa AB üyesi ülkeler olmadı tabi ama bu yani Avrupa rüzgarı çünkü Talat öyle seçilmişti yani Kuzey Kıbrıs'ı güneyle birleştirip orada yaşayan insanları Avrupa Birliği vatandaşı haline getirecek resmen şimdi hepsi gelmiş durumda tabi Türkiye'den gelen kolonlar hariç e, ama e, kalıcı bir şekilde adayı e, Avrupa Birliği üyesi yapmak üzere seçilmişti. O rüzgar söndü şimdi bitti, de, durdu e, düştü. Bayılıa e, e, burada bir e, büyük bir hayal kırıklığı var yani Avrupa Birliği'nin tutamadığı sözlerin e, talatın da işte ancak yani talatın tutabileceği söz. Yok orası böyle özgür bir ülke değil ki, yani bağımsız bir ülke değil ki. Yani arkada e, koskocaman Türkiye var yani. Eh e, bu kadar oluyor. Yani Eroğlu bundan daha iyisini yapmaz, yapamaz. E, o anlamda da o daha belki daha gerçekçi. <gülüyor> ...anlatabiliyorum <muyum> Yani <gülüyor> Hristos e, geldi pazar akşamı. Bu e, ne zaman ayrıldı? Dün sabah ayrıldı. Kıbrısın başepiskopusu, onun sözleri var. İlginç, o yani oradaki Ortodoks Kilisesinin ağırlığını her zaman hesaba katmak lazım. Hayır oyunu onlar attırdı yani bu ana referandumda 2004'te. Ama o dahi yani bunu, bu burada çözümün Ankara'nın tasarrufunda olduğunu. Açık açık söyledi dün akşam TV.net'te haberi vardı. Yani bu iş artık adada cereyan etmeyecek. Öyle gözüküyor. Nitekim Başbakan Erdoğan bunun sinyallerini verdi bir zaman önce. Beşli bir konferans önerdi her iki Kıbrıs tarafı. Türkiye, Yunanistan ve Birleşmiş Milletler olarak bir teklifte bulundu. Kıbrıslılar bunu reddettiler yani Rumlar. Ardından Hristofias kendisi çıktı daha da genişleterek bunun kapsamını 18 Mart'ta benzer bir uluslararası konferanstan söz etti. Şimdi yani bu herhalde bu seçimin en önemli sonuçlarından biri tabii yaşayıp göreceğiz ama şu... Artık 1974'ten bu yana süren bu sonuçsuz ikili müzakereler bitti. Yani ya ikili ya işte Bir Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda falan bu sistem herhalde çöktü artık. Öyle anlaşılıyor. Çünkü... Kuzeyde seçilen yeni cumhurbaşkanının ne böyle bir iradesi ne böyle bir çapı var öyle anla öyle anlaşılıyor en azından. İradeden de kastı hemen şurada parantez açıp söyleyelim. Konfederasyon diyor mesela Derviş Eroğlu. Böyle bir laf yok. Yani böyle paramet, Birleşmiş birleşimletler parametrelerinde böyle bir kavram yok. Yani iki toplumlu, iki bölgeli federasyon var ki bu Türkiye'nin teziydi. Ya yani Türk tarafının teziydi yıllardır. Ve nitekim iş oraya geldi, kabul edildi, kabul gördü her iki tarafta da müzakereler bunun üzerinden yürüyor. Temel parametre bu. E şimdi Derviş de Eroğlu gelmiş. Konfederasyon diyor. Ne alakası var? Yani birinci toplantıya başlar. O toplantı on dakika sonra biter. Ve bir daha da toplantı olmaz. Artık masadan kim kaçar bilemem tabii ama. Dolayısıyla ya öyle bir irade yok orada. Yani zaten onun derdi mümkün olduğu kadar bu meseleyi işte böyle bir müzakere, dostlar alışverişte görsün misali uzatıp ee, dışarıda KKTC'nin tanınması için yani 1970 işte 83'ten beri yapılan e, ve hiçbir sonuç vermemiş olan çabaların e, devam devamını sağlamak yani böyle bir ham hayal dünyası içerisinde yaşayan Türkiye'den de gelecek parayla işte, işte öyle idare edecek e, işte o e, üç kuruşluk turizm artı e, o uyduruk üniversitelerle. Hiçbir yerde yani ciddi bir ülkede tanınmayan, diplomalar veren üniversitelerle 50 bin tane talebe var orada biliyorsun. Türkiye'den de değil onların çoğu başka ülkelerden, üçüncü ülkelerden. Böyle bir, bir tuhaf bir ekonomiyle işte, bir, üretmeden yaşayan bir yer. Bu, bu, onu, ona, onu devam ettirmek Eroğlu'nun anladığım kadarıyla niyeti bu. E şimdi bir tarafta böyle bir Türk Cumhurbaşkanı var, diğer tarafta Hristofias onun eli de öyle çok rahat değil. Yani içeride Edek ve diko partileri epey bir hırpalıyorlar Hristofiyası. Dolayısıyla yani her iki tarafın da meşruiyeti, yani en azından müzakere konusundaki meşruiyeti çok zayıf. E bu neyi gösteriyor? Bu uluslararası konferansı gösteriyor artık. Ee, anladığımız kadarıyla Yunanistan da buna razı. Tabii bunun e, kokusu iyice çıkar artık önümüzdeki ay. Çünkü Başbakan Erdoğan biliyorsun şeye gidiyor. E, Atina'ya gidiyor. Bütün e, yani Helen dünyasıyla Türk dünyası diyelim adına arasındaki sorunların tümünün masaya yatırılacağı, etek, eteklerdeki taşların döküleceği bir Yeni bir dönem e, arzulanıyor, öyle anlaşılıyor. Çünkü bu böyle tek tek çözülecek sorunlar değil yani. İşte İbliada'da ruhban okulundan tut Kıbrıs meselesine, yok işte o gümüşlüğün karşısındaki o uyduruk e, şeyler kayalıklardan tut Ege'deki uçuşlara kadar yani bir dolu konu var yani Yunanistan Kıbrıs ve Türkiye arasında. Bütün bunların hepsi Topyekün masaya yatılacak herhalde. Öyle bir dönem tabi şanssızlık şu ki e, Yunanistan e, yani ekonomik krizden başını alamıyor daha da alamayacak yani öyle anlaşılıyor Dolayısıyla burada bir e, e, her şeye rağmen bir başka bir arayışa doğru gidildiğini söylemek e, Evet yani bu aa, bu demektir. seçimlerden sonraki hmm, hmm. sonuç bir yani Kıbrıs her iki tarafıyla Kıbrıs'ın Yunanistan'ın ve Birleşmiş Milletler'in... AB ediyor bir de, e, AB ediyor. Bir, Birleşmiş Milletler'in e, veto hakkı olan daimi beş üyesinin de katılacağı, böylelikle İngiltere ve Amerika'nın da işin içinde olacağı, yani Çinliler bir şey yapmaz tabi de, yani evet. Ruslar da önemli tabii, onlar da e, şeyin taraftı, tarafında tabii, yani, yani böyle bir... Tarafında. Kıbrıs Uluslararası Toplantısı Konferansı mı? Tabii Sorusu tabii bu, bu dillendiriliyor. Evet, evet yani Rum basınında da vardı Pazar akşamı ee, aynı şeyler ee, Yunan basınında da vardı. Bizde yani dediğimiz gibi işte başında bizde haber bile olmadı. Evet. Ee, ama bunun haber olmaması tabii... E, bir tahribat gücünün olmaması anlamına da gelmiyor. Şimdi bu benim söylediğim en akılcı senaryo iş oraya doğru gidiyor derken bir de tabii kara senaryo var. Yani o da ee, biz bağrımıza taş basarız, e, AB'yi de unuturuz, e, TSK'yı de unuturuz ama Kıbrıs bizim canımızdır, yavru vatanımızdır falan böyle bir milliyetçi e, patlamada mümkün tabii ki e, hükümetin e, karşısında ya, hükümette böyle bir ara ara oluyor tabii ama ondan sonra toparlanıp e, kendilerine geliyorlar ama esas muhalefette tabii bu konuda çok ciddi bir e, yani Erolu taraftarlığı işte bağımsız Kıbrıs falan gibi hayallerin peşinde koşan bir retorik var. Dolayısıyla burada böyle bir tehlike yok değil. Yani evet, çok gerçekçi görünmese de. Hiç önemli değil. Türkiye'nin gerçekçi olmayan dünya kadar politikası var. Yani dünya ile hiçbir alakası olmayan politikaları var Türkiye'nin. Ne olacak? Bir evet. tane de daha olur yani. Ki işte bu yani 82. vilayetin perçinlenmesi anlamına geliyor. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki müzakerelerin artık tamamen durması anlamına geliyor. Ve, ve belki en önemlisi bizi ilgilendiren o anlamda yani orada bir ciddi bir sorun var yani Türkiye'de belki medya bunu görmüyor ama yani görmek istemiyor ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de adada kalıcı hale gelmesi demek bu. Yani bir tarafta sen demilitarizasyon süreci yaşıyorsun Türkiye'de, sivilleşiyorsun diğer tarafta orada 40 bin asker duruyor ve tamamen onların uhde ve tasarrufunda olan bir toprak parçasında. Düşünebiliyor musun böyle bir şeyi? böyle bir tezatı. Kolay değil düşünmek evet. Ee, yani artı Ege'deki uçuşlar geçen gün İlker Başbuğ açık açık söyledi yani biz e, haklarımıza tasallut edilmesine razı olmayız falan dedi Ege'deki. Çünkü e, buraya e, Dışişleri Bakanı geldi. Trutsas, Yunanistan Dışişleri Bakanı. Ya şu Ege uçuşlarını bırakalım artık falan gibi bir laf edecek oldu. O, bizden hiçbir ses çıkmadı sivillerden. Hop! emen e, e, genel kurmay başkanı devreye girdi oradaki haklarımızı e, kat falan diye bir demeç verdi o da gözden kaçtı tabi yani bu e, te, e, önemli yani Kıbrıs artı Ege uçuşları bunu epeydir söylüyorum bu e, TSK'nın en önemli iki kalesi e, esasen e, burada böyle bir e, yani bu bu senaryoda bu e, kötü senaryoda öyle diyelim bir e, bütün bu ihtimaliyetleri gö göz önünde bulundurmak lazım tabi. Ha burada kaybeden kim olur? Yani iktisaden Türkiye buradan kaybetmez tabi. Ne olacak? Yani Türkiye'nin hiçbir şey üretmeden yaşayan dünya kadar vilayeti var. Yok mu? Yani işte Orta Anadolu, hiç Karadeniz falan oralarda böyle hiçbir şey olmayan artık tamamen çölleşmiş vilayetler var yani. Eh yani Kıbrıs'ta ee, bu şekilde yaşar. Zaten oraya giden paranın da rakamı belli aşağı yukarı. Yılda 300 milyon lira senin cebinden çıkıyor. Ee, onu da idare ediyor işte orası. Yani öyle çok da kalabalık değil. Yani bir resmi rakam işte 200 küsur bin kişi aslında onun iki misli olduğu anlaşılıyor. Anadolu'dan oraya gidip, gidip kapağı atıp orada bir işte iş Bulmaya çalışanlar falan var. Ama yani iktisaden bu Türkiye'yi sallamaz, şey yapmaz yani silkelemez daha doğrusu. Ama siyasi bedeli tabii ki olur yani Avrupa Birliği ile ilişkilerin yavaşlaması başka, tamamen durması hatta kopması başka bir şey. Dolayısıyla burada bir yani bunun bir bedeli olur. Bunun karşılığında tabii yani iki bu uluslararası konferansla bu kara senaryo arasında bir ara senaryo da var tabi. O da e, bu dönemde anlamlı değil. Çünkü Türkiye artık seçim havasına giriyor. O da şu Eroğlu'nu tutup e, masaya oturtup müzakere etmesini e, e, sağlamak. Yani hükümet bunu yapabilir tabi ama o ne kadar müzakere edebilir tabi. Burada böyle bir sorun var. Artı muhalefet Eroğlu'nun yanında olacağı için yani hükümeti burada e, desteklemez e, artı e, bu dosya biliyorsun e, hem dışişlerinde e, hem de hükümet içerisinde Şahinlerin elinde yani dışişlerinde bu Kıbrıs masası götürüyor bunu onların da ne istediği aşağı yukarı belli ve ne istemediği belli eh e, hükümette de biliyorsun e, Kıbrıs dosyasının e, sorumlusu kim biliyor musun Hayır. Cemil Çiçek Hmm, uygun ha, değil mi evet yani dolayısıyla olacağı yok yani bunun ha Türkiye AB müzakerelerimin ben bu Kıbrıs'tan bağımsız olarak önünü açmak istiyorum ve Kıbrıs Cumhuriyetini e, Cumhuriyetinin e, gemilerine ve uçaklarına e, limanlarımı açıyorum diye tek başına bir e, tek taraflı en azından karşında hiçbir şey almadan bir e, karar alabilir ki mümkün ama yine orada hükümet e, muhalefet karşısında zora düşer. Burada zor yani bu kararını alması. Dolayısıyla bu ara senaryo o kadar e, gerçekçi değil. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tabii bu arada, yani uluslararası konferans artık olursa inşallah... Ama ona kadar orada bir kriz yönetimi gerekiyor. Çünkü orada böyle muazzam hayallerle seçilmiş işte Kıbrıs bağımsız olacak falan diye böyle e, e, e, rüyalar gören insanlar var. Yani bir artı bunların karşısında son derece e, e, kırgın bir Kıbrıslı kitle var. Yani Kıbrıslı Türkler var. Çünkü, e, ve Kıbrıslı Türklerle Türkiye'li Türkler yani evladı Fatihan arasında bir ayrışma gözleniyor. Her tarafta değil ama e, e, Türkiye'lilerin e, ağırlıklı olarak Erol'una oy attığı anlaşılıyor. E bu, bu çok tehlikeli. Yani bu çok tehlikeli. Yani çünkü oradaki tavır şu Kıbrıslıların tavrı en azından. Ya siz geldiniz zaten bu buraya bu buraları işgal ettiniz. Yani öyle konuşuyorlar. Ve e, şimdi de bizim istikbalimizle oynuyorsunuz gibi bir e, haleti ruhiye söz konusu. Bu, bu çok e, yani orada bir, yani, bir, bir harbede çıkmaz falan bir şey olmaz ama e, bu gerginlik hoş değil. Yani bunu yönetebilmek lazım. E, Kıbrıs'ın durumu e, şimdilik bu ama başkanlık sistemi gelince Türkiye'ye bütün bunlar çözülecek tabii. Evet, onu biraz önce konuşuyorduk zaten abiyle de ee, beraber. Ne düşünüyorsunuz baş, siz başkanlık bu Başkanlık meselesi e, tam zamanlıydı. En çok tartışmaya ihtiyacımız olan konu buydu ve geldi işte. diye düşünüyorum. Kıbrıs'ı da çözecek o. başkanlık B Bütün değil. sorunları çözeceğine Tabii. inanıyoruz. Güçlü bir başkan Tabii. lazım. Ha. Geçen ha. gün e, bir taksi şoförü... E, Şimdiye kadar du çok duyduğunuz bir şey söyledi. Bu memlekete bu sorunları çözmek için Hı. bir Atatürk lazım dedi. Hı. Burayı biliyoruz. Ama ondan sonra hiç benim duymadığım bilmiyorum. Belki sen duymuşsundur bir şey söyledi. Bir değil iki tane lazım hatta dedi. Aa, klon. Yani iki Atatürk birden lazım dedi. Ben de üçe çıkartmadım artık demekse Allah Allah enteresan geri doğuya. Geri Onun için bakayım. güçlü başkan da böyle bir şey işte herhalde. Şimdi bu konu daha epey konuşulacak veya aslında keşke daha fazla konuşulmasa. Çünkü hakikaten bir sağlıklı bir tartışma başlamıştı yeni anayasa ile alakalı. Yani şimdi bu anayasa değişiklik paketi arkadan seçim sonrasındaki yeni anayasa ki bunu artık herkes Allah'ın emri diyor. Ama e, bu başkanlık sistemi lafının e, yani bu kuyu atılan e, yeni taşın veya kayanın bu sağlıklı tartışmayı e, haycak etmesi yani bir alıp götürmesi e, beni en çok o rahatsız etti. Yani burada bir tartışma vardı. Şimdi tartışma tamamen başka bir yere döndü. Ee, başkanlık olsun mu olmasın mı diye. Albukey yani Türkiye'de demokrasisini oturtmaya çalışan ve belki ilk defa 1924, 61 ve 82 Anayasalarından bu yana toplumsal kontratının ne olması gerektiği konusunda kafa patlatan itişip kakışan önemli değil ama yani bir tartışmayı başlatmış, başlatabilmiş bir ülkeyken hop bütün bu tartışma şimdi başkanlık sistemine doğru evrildi ki herhalde en büyük talihsizlik bu. Evet bunu tabi yapanın da bizzat bunu ortaya atanın da bizzat Erdoğan olması daha da tuhaflaştırıyor durumu. Değil mi? Yani tam anayasa tabii, değişikliği de onun AKP'nin ve onun önerisiyken böyle bir şey gelmesi tuhaftı doğrusu. Yani, yani bu bu çok zor bu ve bu bu tartışmanın altında kalabilir yani AK Parti. Çünkü bu bu sağlıklı bir tartışma değil. Ortaya peki <gülüyor> taktik amaçlarla atılmış bir tartışma olabilir ne anlamı mi? Ya var onun da bir anlamı yok. Ki. Ben de çözemedim. Yani yok, şey... ne işe yarar ki? Yani ne ne işe yani yarar? Yani şu anayasa mi? tartışmasını bir miktar daha iki konulu bir tartışmaya çevirmek. Ama Hı. o tartışma olmaz ondan evet. sonra. O, o şey olur yani diktatörlükle mi yönetileceğiz? Parlamenter sistemi mi güçlendireceğiz? Tartışma Hı -hı. o. Oza oraya gelir tartışmandan sonra ve onun da orada da işte yani bu milletin her şeye rağmen bir işte bir tuhaf bir sağduyusu var biliyorsun her seferinde. Yani bu diktatörlük ve vesayet konularına e, nereden gelirse gelsin artık son zamanlarda e, hedemiyor yani bu, bu konuda farklı bir, bir, düşündüğünü ortaya koyuyor. Ee, fazlasıyla kendine güvendiğini düşünüyorum ben başbakanın ee, ve tabii çok acıklı olan burada bir demokratik gidişatın önünü kesecek bir hem bir tartışma hem de e, yani bu bütün tartışmayı da kapatan e, bir e, teklif bu ee, yani yeni anayasa <gülüyor> yani baktığın. Ne diyeceğimi şaşırıyorum evet, yani bu nereden bin. çıktı Tuhaf. şimdi yani evet değil mi şu yani biliyorsun Türkiye'de herkes senin e, taksi şoförü de dahil başbakan olmak ister. Evet. E, çünkü Türkiye'de her şeyin ancak e, başbakan olduktan sonra değişeceğini düşünür pek çok insan yani tepeden inme e, kararlarla e, değişimi gerçekleştirebileceğini her seviyede ama Şimdi vahim olan yani bu konumda olan bir insanın elindeki yetkileri yetersiz görüp daha da fazlasını isteme, istiyor olması yani bu Türkiye'deki demokrasi geleneği ve zihniyetinin geldiği yer açısından çok vahim tabii. Evet. Eh, peki. çok daha çok konuşacağız bunları öyle. İş, tekrar ediyorum inşallah konuşmayız Üzülmeyiz, yani evet. ve bu, bu bu bu tuhaf tartışma kapanır gider yani ve esas tartışma e, galebe çalar. Evet çok teşekkürler Cengiz. İyi, iyi günler. Cengiz aktarla Avrupa'ya doğru.